قال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَكُ اللّٰهَ وَالْتَنْغُرُ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَالتَّكُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ حَد۪يهٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah'ın zülcelal ve tekaddes hazretlerini lisanına zikredemeyi ve lisan ve Nimetine nim kalbiyle Hakk'ın varlığına ve birliğine ve azamete ve iman eyleyen onun halibi, mahvubu, mergubu, cümle peygamberlerin seyidi ve şahı olan Muhammed aleykissalatu vesselama iman getirince ve her şeyinden ziyade severek imanı temale indiren, kıyamet gününe inanan Hakk'ın cennetine talip rızasına vakit, cemaline aşık olan Allah-u ve Tekaddes Hazretleri körreyi altımıza döşedi. Semayı üstümüze raf etti, göğü kaldırdı. Direksiz olarak ve yıldızları ve dünyamızı boşlukta hiçbir şeye dayanmadan, bir şeye tutunmadan direksiz olarak etti. Hepsi mihrakında Allah'ı teslih etmekte, Allah'ı takdis etmekte Allah hazif etmekte. Ne kudreti kuvvet değil mi? Görünüşte gayet ve insana basit gibi görülüyor. Hakikatte bir düşün bak. Semada bulunan ecram-ı sema yani yıldızlar hiçbir yere tutulmadan, bir tarafa bağlanmadan direkçisi olarak dönmekte. Güneş keza, ay böyle, hatta güneşten daha büyük yıldızlar var, daha uzaklarda. İnsanların göremediği, idrakinin erişemediği yerlerde. Bu alemleri hatta Ala ve Tekaddes Hazretleri bir emirle halketmiştir. Kün emriyle. Kün emri manası ol demek. Allah ol diye emri Bu alemi bu minval üzerine halk etti. Ve kudretini ishar eyledi. Görene, körene. Bakıp da görmeyenler, duyup da anlamayanlar, sağırlar ve, hak ve hakikati görmeyenlerden daha adi bir mahluk olamaz. Hep insan kistesine bürünmüş, hep insanlık rütbesini almış, fakat makamını bilmeyen, hakkın kudretini anlamayan, Allah'ı bilip, bulup, burada görmeyen, hakka teslim olmayan, Allah'ı sevmeyen insan sayılmaz. Her ne kadar iki ayaklı olsa dahi. Allah'ın iki ayaklı, dört ayaklı, kırk ayaklı, kırk bin ayaklı mahlukları var. Allah iki ayak üzerine yürütür, ayak üstü de yürütür, kadirdir. İşte yılanlar, solcanlar üstüne yürüyorlar değil mi? İki ayak olan dizlere bir baş verilmiş ki göz verilmiş, havası hamse, beş havas verilmiş. Görmek, duymak, koklamak, tatmak bir de batın alemimize bir takım havaslar verilmiş ki bunlara tefikir etmeyen, düşünmeyen kişiler insan sayılmazlar. En kutlu ve mutlu olanlar da Allah'a tasdik eyleyen, Allah'a zikreyleyen, Allah'a inanan, Allah'ta fena bulan ve ebevi saate girişen kişilerdir ki onlar kutlu ve mutlu kişilerdir. Allah'ta yok olmayan var olmaz. Ve âşık olan ve Allah'a tasdik eden, Allah'a iman eden, Allah'a imanda ikrar eden ve sabit olan kişi ölmez. Ölüm ona geldiği vakitte o kişi olmuş demektir, ölmüş değil. Ölen hayvanemiş. Hayvanlar ölür. Çünkü denefahnamin ruhi ayeti kerimisinde hakkın ruh mertebesiki kişi insanoğludur. Hayvanlara hakkın nefhası vârid olmamıştır. Onun için hayvanlar ölür. Aşıklar ve sadıklar ölmezler de olurlar. Ebedi istikbale erişirler. Allah kelmetini halk etti. Aşıkları, sadıkları, zahitleri, salihleri, müminleri için. Allah narını da halk etti ve hazırladı. şimdi. Hala hazırda duruyor yani. Bundan sonra halk olacak değil. Cehennemi de halka iledi. Orada ikabını, azabını, ateşlerini çoğalttı ve karanlık, karanlık bir yerdir cehennem. İki yerde iki büyük zulmet vardır. Ahiret aleminde. Birisi kabir zulmeti, biri cehennem zulmetidir. Her kim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gecede üç defa muhabbetle, şevkle, ile, şevkle şevk ile üç defa salat eder, gündüz de gene fahr risaleke hubben li diyor Peygamberimiz. Beni severek, bana muhabbeterek, benim âlime evladıma, muhabbeterek şevken, bana üsralerse bu iki, Karanlıktan kurtulur, kabir karanlığından ve karanlığından, zümmetinden. Hazırlamıştım Allah-u ve Aleyhi Vazim. Ve halkettiği vakitte de dedi ki ey nar senin ehlin sana gelecektir. Cennete buyurdu ki ey cennet senin de ehlin sana gelecektir dedi. Müminler için cennet vardır, aşıklar için didar vardır, didar-ı ilahiyye. Bu didar-ı ilahiyyeyi ben sana talim edemem, tarif de edemem. Bu zevki Allah'a aşık olanlar bilirler. Ki, hakk'a aşıktır, o bilir bu zevki. Cennet her gün seni davet etmekte. Saraylarım, tahtlarım süslendi, ziynetlendi. Bana gel ey mümin, ey aşkı sadık seni bekliyorum diyor. Narda asilere, günahtarlara, fasıklere, kefereyi o da davet ediyor. Benim de akreplerim, yılanlarım <gülüyor> çok zehirlendi. Bukalarım, kelepçelerim, zincirlerim kızdırıldı. Ben de sizi bekliyorum diyor. Onun için aklın başındaysa eğer... Sana bir yol çizmişler ki bu yol sıratı ı Bu sırat-ı müstakimin bir ismi de dini İslam'dır. Bu İslam yolundan yürü ki, bu İslam'ın bidayeti Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam ile başlar nihayeti Allah'ta Allah'ta hitama erer. Onun için rızayı, ridvanı, cenneti, cebali isteyenler sırat-ı İslam üzere yürüsünler. Sırat-ı İslam üzere yürüsünler. Biliyoruz ki dünya hiç kimseye baki değildir. Bunu her gün görüyoruz. Ahbabı yaranımızın gitmesiyle, babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz, bunca enbiya, bunca evliya, Allah'ın buradan göçmesiyle, bu kadar kefereyi fecerenin, bu kadar zalimlerin, en aradükümün âlâ diyen firavulların buradan gitmesiyle. Ve her gün sen haberci sen duymuyorsun. Her gün münâdî nidâ sen işitmiyorsun. Her gün vukuatlar senin göz önünde cerrah ediyor, sen görmüyorsun. Ne vakit gaflet perdeni yırtılacak, o vakit göreceksin. Dinle bakayım sana bir kısa anlatayım ki yakın zamanda bundan karşılaşacaksın. Bir adam Haldinez'e geldiği vakitte yani ölüm anına o adam ahuvah eder. Eyvah ömrümü hebaya verdim hakkıyla kulluk edemedim. Elbet ki Allah'ı bilenler bunlar. Allah'ı bilmeyen için ne bayram ne Ramazan ne kandil ne mevlütü peygamberi ne miracın nebi ne berat, hiç böyle bir şey düşünemez. Onların düşündükleri iki şeydir. Birisi yemek, birisi çıkarmak. biri şehvetleri. Onun için Cenab-ı diyor ki bırak Habibi Muhammed. Onlar yesinler, içsinler. Dünyada emellerini yerine getirsinler. Ama pek yakında göreceklerdir. Allah bırak, serbest bıraktır. İsteyen istediğini yapar. Pazara çıktın. İster pazardan akrep yılan toplarsın. İster saadet güllerini denersin. Pazar serbest. Aklın başında iyisi. Göreme, köreme tekrar Şimdi o Melekül Mevt göründüğü vakitte o zat der ki melekül Meft'e Ey efendiler, ey hakka talipler, hak rızasında bulunanlar, Allah'ı isteyenler. bütün mevcudata, bütün insan oğlunun kafesine Allah melekül Meft'i gönderir ruhunu kabzetmek için. Tafire o gider. Yalnız herkesin ameline göredir. Kimin yüzünde kara varsa aynaya baktığı vakit kara gördüğü gibi Dünyada isyan ve isyanla uğraşanlar Hazreti Melek'in de çirkin görürler. Çok korkunçtur. Ama dünyada daima hak yola, aşk yoluna, muhabbet yoluna, sevgi yoluna yürüyenler, yani Hz. Muhammed ve Vesselam'ın çizdiği yoldan yürüyenlere de pek güzel gelir. Pek cici, pek güzel, pek neşeli gelir. Hatta sorar bile. Der ki Allah'ın sana selamı var, ruhunu değil mi diye sorar. O zaten Hakk'a talip olduğu için hemen daha vazifeni gördüler. Misalini verir inşallah şimdilik. Zalime mühlet vermez. Zalime mühlet yok. Mü'mine selamı ilahi getirilir. Hakkın selamı getirilir. Hiç unutma bu. Makamın çok yüce. Sebebi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bende olduğun için. Allah. Hz. Peygamber'e ümmet olduğun için makamın çok yüce. Bildiğin gibi değil. Ne şuara, ne alimler, ne hayalleri kuvvetli olan kişiler sana verilecek olan nimeti sana ifade edebilir, sayabilir, dökebilir. Ebedi sultansın yani. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin tahattir edemediği, hatıra getiremediği, kalemlerin yazamadığı, şairlerin söyleyemediği, tarif edemediği bir nimeten ayrılacaksın. Yakın bir zamanda. Ve bu nimetin içindesin. Fakat uykudasın. Allah. Çünkü Cenab-ı Fahri Risale sallallahu aleyhi ve sellem külün nası Naimun. Bütün insanlar uykudadırlar dünya hayaliyle. Ve izah matul intabahu öldükleri uyanırlar. Yok dediklerim var olur. var dediklerin yok olacak. yaşıyoruz Melek-i gelir. O saat der için Ey Allah'ın Resulü bana erken haber vermedin? İyi dinle. başında ama haberin yok. İçinde yaşıyorsun. Bana geleceğini bildirseydin de Cenab-ı Allah ölümü bildirmedi. Beş şey var ki gizli. Bunu hakkın ilmine, vabeste olan bilmesine. Hak kime bildirirse bilir. Birçok veliler öleceği günü saati bilmiştir ama kendi bilmemiş. Hak bildirmiştir. Hak onlardan söylemiştir yani. Zaten manevi alemde bir adam öleceği günü bilmezse onun pek iyi sayılmazlar yani. Bilmesi lazım. Ey Allah'ın Resulü niye bana haber vermedin? Evvelden biraz ben hazırlansaydım, ibadet ve taatımı çoğalsaydım, birçok yaptığın suçlar vardı onlara tövbe etsedim bunları herkes seyedimler der ki ben sana çok haber verdim ama sen anlamadın. Senin de anlamak idraki azalmıştı. Seni dünya nakşi ve nakkaşı seni aldatmış idi. Görmedin. Söyledim işitmedin. Kulağında gaflet damı var biri çıkarmadım kulağından gaflet damı. Hayır söyleme. Söyledim. Evvela konu komşumuz senin yanında aldım götürdüm ahirete. Bu sana bir haberciydi haber veriyordum sana. Sana sıra gelecek diye. Sen hiç aldırış etmedin. Ölüm ona var, bana yok dedin. Hatta varisin olduğu kişinin arkasından kardeşinden kırlak kırlak geldim mal mülk için. Davalara düştün. Birbirinizi katlettiniz. Kardeş kardeşe mal mal taksimi için. Bilmiyor ki ey malı varis olanın senin de varis edinin seni bekliyor arkadan. Madem ki melekül ölüm geldi kapına o hakkat senin de malın taksimi olacak. Hiç imkan ihtimali yok. Yiyin kaldığınızı kainatla. Seyyatın taksiyin olur gene, Seyyatın taksiyin olur. Hasanatın taksiyin olur. Kime seyyiye aşıladınsa, kötülük aşıladınsa o devam ettiği müddetçe, o kötülük küreye artta devam ettiği müddetçe senin defteri ahali kapanmaz. Günah defterin yazılır. Bir iyi getirdin o iyilik küreye artta devam ettiği müddetçe senin defteri amalin geri kapanmaz. Hasan'a e defteri. Oraya kaydolunur. Hep miras kalır. Külahın boş kalmaz. Her külahın altına bir kafa koyarlar. Layık olan külahı başına giyersin. Niye layıksan? Kür tacı mı, iman tacı mı? Her kafa boş kalmıyor. Mutlaka başına bir taç geçiriyorlar onun. Kafasına bir takke, bir külah geçirirler. Allah bize velilerin ve salihlerin külahını geçirsin. Onların yolundan yürüyelim ki ebedi saati girelim. Onların yolu da işte hak yol odur. Bu dünya aleminde, öteki ebedi alemde kazanç o yollardadır. Gerisi hepsi boştur. Her şey boştur vallahi. Hâdişahlık şey. hiçbir şey değil. Yakın bir zamanda musallaha kurallar er kişiyi denerler. Er oldursa ne mutlu sana. Erden müradip nefer manası, asker manasına değil. Erlik başka şey. Allah eri tarif ediyor. Ricalul latibhum dicatu'l ve'abeyhum anzikrillah ve aqamu's salate ve a'tis zahka. Erkek ben ona derim ki, er ben ona derim ki benim zikrimden onu hiçbir şey men etmez. Ne mal, ne kasa, ne rütbe, ne para. İşte erkek o. O Şevken ve hubbenli. Beni severek bana şevkle bana secde eder. Benim kudretim önünde Ya Rabbi ancak sen varsın der. Allah. O zevki duyar. Kıyamında onunla konuşurum. Rükuda onunla cümbüş ederim. Secdede onunla sevişirim. Çünkü secde etmeyen Allah'a kurumiyet peydah etmez. Mutlaka Allah'a kurumiyet secdedir. Komşuna aldım senin etrafından. Hiç haberin olmadığı, alakadar olmadı. Babana aldım. Dedeni aldım. Onların da hiç farkında varmadın Fakat gözünün ferini aldım. Midem başladı kaynamaya. Hastalıklar zuhur etti. Hep benim bunlar elçilerimdi. Sana elçi göndermiştim ben. Hazırlan diye. Niye tövbe etmedin? O vakit sakin olur. Yarın kıyamet gününde de böyle olur. Allah-u Zülceler ve Tekaddes Hazretleri bir kulu huzuruna çeker. Ey kulum oku defterini. İkra kitabı. Allah ne diyor Suriye Esra'da? Ve kulle insan estaizmüllah ve kulle insan enzelnâhu ta'irahû fi unukihî ve nuhricilehu yevmel kıyâmet kitâben yelkâhu menşûrâ ikra kitâbek. Biz herkesin boynuna kitabını dolarız. Hadi hadi daha evden atalım. Kabre girdiği vakitte iki melek gelir. Gireyinden evvel, gün gireyinden evvel. Yakın zamanda olacak da onun söylüyorum yani. Aman efendi hep bizi korkutuyorsun deme. rahmet ilahiden İlahi'den müjde verdik. Kendini toparla hiç korkma. söylüyorum sana. Melek-i Nur ilahiyle gelir sana. Allah'ın selamını getirir. Resulullah'ın cemalini gösterir. Hazırlan. Toparlan. Kendini çek ve çevir. Nefse emmarenin kulu kölesi olma. Şehvetinin eşeği olma. Uşağı olma şehvetinin. Allah'a yönel. Allah'a dön. Allah'a koş. Allah'a zikret. Allah'a secde kıl. Allah'a dayan. Allah'a güven. Allah'a sevenlerle Allah beraberdir. Muhsinlerle, muttakilerle beraberdir. Allah sorar okular. Oku kitabını eder. Ha kabre girdiği vakitte iki melek gelir, ismi Rammandır o meleklerin. Derler ki o kabre bulan zata karanlığı söyler ki az evvel salavat-ı şerifi unutmasak yani, akşam ve günlüz En aşağı üçer tane getir. On bin salavat okuyan şefaati Resulullah'a mutlaka nail olur. Yetmiş bin kelimeyi tevhid çeken hayatında cehenneme müstahak olsa dahi af olunur. Müjde veriyoruz size yani. Ona da haber veriyoruz. Yazlar. Yaz der. Ne yazayım der. Amalini yaz der. Amalini yaz. Neye yazayım der. Kefilme yaz der. Beyaz sarıyorlar. Görmüyor musun kefini? Manası düşündün mü? Kefin beyaz sarılıyor. Neye yazayım der? Parmağımla yaz. Böyle gelin yok der. Tükürüğünle yazdı. Ve yazdırır. Evvela hasen, hayır hasenatı. Şunun, şunun, şunun, şunun. şunun. Allah'ın ümür kitapta olanları ayrıdır. Melaike gördüğünü yazdırır. Melaike... Yapılan amal-i ve amal-i şerriyenin manasını bilmez, yazdırır yalnız müşerret. Hak bilir onu. Bazı şer suretinde, şer suretinde hayır zuhura gelir. Günah suretinde sevap zuhura gelir. Bazen sevap suretinde günah zuhura gelir. Allah. Mesela namaz kılıyorsun, mürahir yaparsan görsünler diye günah olur. Şu namaz, namaz olmaz yani. Bunun için misalini vereyim sana. Ne ve söylüyoruz hepsine tanık getiririz, inayetillahi <gülüyor> deala. Ya, Yazar o, yazar yazar, sonra biter. Tabii her şey sayılı, nefes de sayılı. Amale ı Hayriye de sayılı, amal-ı Bir adam 50 sene yaşıştı, kaç tane Cuma namazı kılar? Sayılıdır o, kaç tane bayram namazı kılar? Kaç tane soruyorum, 100 tane bayram namazı kılar. <gülüyor> sayılı hepsi başlamışa, biter. Zeyye'ni yaz der. Derdimiz, o zaat durur böyle, duraklar. Hayal eder yani, yazsana! Utanıyorum senden der, nasıl yazarız? Birçok yaptığımız seyyah var. Allah gördü, kullar görmedi. İsimimizi pak eyledik kalkın arasında ama fenalarda gönlümüzü pas eyledik. Nasıl yazarını söyleriz. Sıkılır, yazamaz. Yaz! Der, der ki ben senden haya ediyorum deyince Allah görüyordu, Allah'tan haya etmediğinde Benim mi haya ediyorsun? Yaz! O vakit başlar yazmaya. Çünkü şey sıkı gelir yani, bildiğin gibi. Kim bu? Oduncu Mehmet Ağa değil. İsterse padişah ola. İsterse Sultan Süleyman ola. Hiç! Kimseyi takmazlar, dinlemezler yani. Arka lisane size. Hiç mal mülk apar. Hepsi burada kalır. Manasını götürürsün ahirete. Manaları gider yani üflenir. Onun için hazırlanmak. Neden kuku muayit kerem? Ya yıldızın amin tutakulla haber tesul nefsi mankade metigadir. Ey mümin, yarınki gün için ne hazırladın? Yarından müraat ne biliyor musun? Ölüm günü, mahşer günü, kadir günü. O gün için ne hazırladın? Sormuyorum sana. Allah soruyor ben de sana soruyorum şimdi. Düşün ve yazdırır ve boynuna dolar onun. Mahşer gününde işleri külle insanın eczennâhu ta'irahû fî unukî Herkesin kitabı boyunda olarak kalkar kabrinden. Huzurullaha gider, ikra kitabı. Kitabını okur bakar ki Neler yazıyor kitap? Ya Rabbi ben bunları acaba yaptım mı, yapmadım mı? Biliyor yaptığını. Hiçbir şey unutmaz. Ne yaptıysa hepsi hatırındadır. Teyp gibi yani. Bak teyp her şeyi zapt ediyor. Bunu insanlar yapmış. Bunu yapan insanlara hak Allah neye kadir değil yani. Bırak o kafayı sen şimdiki. Teyp yapmış, her şeyi benim konuştuğum nefesi bile böyle nefes al, sıkı nefes aldığımı dahi buradan ben de söylüyorum bu teyp. Ha Bunu insanoğlu yapmış. Bu insanoğlunu halk eden Allah neye kadirle soruyorum sana. Hiç bunlar bir şey değil bunlar yani. Hiç. Hepsi hatırındadır. Hiç unutmamıştı. Ya Rabbi acaba yaptın mı? Melekler yanlış yazmışlar mı? <gülüyor> Çekeler böylece. Allah der ki yok yok. Bırak sen merakiyi. Şimdiki senin azalarına ben soracağım. Azaların cevap verecek. İyi dinle. Peki Kur'an-ı Kerim'den söyleyelim. Sure-i Yasin'e bakıver. Bismillahirrahmanirrahim. El yevme nehtimu ala efvâhihim ve tükellimün â eydihim ve teşhedü erculuhum bimâ kânim yeksibûn. Biz kıyamet gününde huzur-u izzette ağızları mühürleriz. Ağız konuşmaz. Diye niye konuşur? Eller konuşur. Efendim el konuşur mu? Ağzı konuşturan eli konuşturur. Allah bunu kum kumu un yapar. Allah ateşi suya suyu ateşe kalbeder aletleri görmüyor musun? Allah ölüden diri diriden ölü çıkartır. Kadirdir çünkü, yapar. Olmayacak denen neler oldu. Gör, gördün mü? Haberim var mı? Olmayacak derdik, oldu. Olur. El konuşur, ayak şahit olur. Şimdi söylüyoruz. Allah der gibi tanıklarım var der. İyi dinle. Ele sorar. El cevap verir. Elin sahibi donar kalır. Ayak şahit olur. Göz söyler. Kulak haber verir. Şu isyanı yaptım, bu isyanı yaptım, şu küfrü yaptım diye. iş biter, nara götürürler Cenab-ı Hakk'a. Fakat kilitin bir tanesi Cenab-ı Hakk'a, Ya Rabbi ben de burada şahidim. Bir kere hak korkusuyla ağlamıştı. Ben buradan yaş döktüm, Senin korkumla haşetullah hele ağladı, yaş dökmüştü. Ben de şahidim. O Cenab-ı Hakk buyuruyor ki, o bir damla yaş hürmetine seni affettim. Hadi cennet Allah! Ha bittir. Müjdeyi verdik size. Bak müminler, aşkı sağlıklar, size güzel güzel konuşuyoruz. Bu söylediklerimiz bir haberdir. Yakın zamanda bu haberler, bu ilmeyle yakın siz için ilmen işliyorsunuz, Yakın zamanda gözünüzle göreceksiniz. Ağzınızla salacaksınız bu işleri. Hakkali yakın, aynı yakın bu işe vakip olacaksınız. En büyük saadet ve selamet, Hz. Muhammed Aleyhi Vesselam'a ümmet olmaktır. Onun sünnetini ihya etmektir. Allah Resulü'nü her şeyden ziyade sevmektir. Alini, ehli beytini, ashabını, ulemasını, evliyasını sevmektir. Bazı insanlar vardır ki onları incirirseniz Resulullah'a incitmiş olursunuz. Resulullah'a incirirseniz Allah'a incitmiş olur. Allah Resulüne itaat, Resulullah'a itaat, Allah'a itaattır. Allah Resulüne isyan, Allah'a isyandır. Bugün bulunduğun gün zuhuru Muhammediyet'in neşe verdi kainata. Gündür bugün, bugün kandilin günü bugün, akşam birisiydi Bugün fahr-ı zuhur etmiş, Allah'ın rahmet sıfatı tecessüm etmiştir kainata. Rahmeti kadabını bunu geçmiştir. Afı üçün Allah bahane arar. Yapmış olduğun duada ismin nebiyi zikredip ya Rabbi Habibi Muhammed hürmetine beni affetsin. Allah seni affeder boş çevirmez kapısında. O öyle bir sızlandır ki Allah! kapısına geleni boş çevirmez hiç. Hiç kimse mahrum olmaz Allah'ın kapısında. Rabbine böyle hüsnü zanet, Onu sev, ona itaat eyle. Ondan kork. Ve yarın gün için ne hazırladın onu da düşün. Bak söyledim sana. Daracı kurulmuş. Cennetin bahçeleri de açılmış. Elimizde bir kanun Rabbani var. Ona Kur'an derler. Ona kim uyarsa hükümet Rabbani'nin kitabına, kanununa o saadete, necate girişir. Uymayanlar da deraja götürürler. Bak söylüyor aklın başında ya. deraja Deraja'da duranmıyor cehennem yani. Kabir zat bile öyle değil miye? Müminlere cennet gösterilir. Ve ruhu semada cevelan eder. Kafirler de gidecek yerleri gösterilir. Hatta bu alemde bir adam ölüm anına gelip de gideceği yeri görmeden gitmez ahirete. Ehlini arsa narı görür, ehl-i cenneti görecektir. Bunu buradan kazanabilirsin. Bunu ben kazandım deme. Allah yollar. Allah'ın tevfikini iste. Ki Allah seni kapısından boş çevirmeye. Vallahi yedillâh da'l-i selâm-i yedim en yeşâ-i Bir kısa var, onda size anlayacaktım bugün. Bak, ben onu anlatacağım da Bu İçmeyeceğim. Çok mühim. Rebâhna, onu da bir zat-ı muhterem. diyor bir köle aldım. Siyahi bir köle, o devirde. Kölelik devri. O devirlerde böyle... ...ferden köle aldık satılırdı. Şimdi ferden te köleliği ilga ettiler. Milyonları köle ediyorlar şimdi zamanımızda. Kölelik kalkmadı yani. Bunu da okumuş. Efendilerim de söyledik yani. Eski evde kölelik varmış filan bırakın. Ferdi kölelik idi bu. Şimdi milyonları köle ediyorlar. Haberin bile olmuyor. Köle, köle oluyorsun haberi yok. Geçiyoruz. Anlayana söyledik bu kadar. Fazla konuşmayalım siyasetle. Dört tane bir köle aldım diyor. Siyahi bir köle. Bu çocuk ne gündüz uyuyor ne gece uyuyor. Diyor. Ancak ben uyu diyorum yatıyor... Gözlerinde kapıyı uyumuyor mu? Ve günden güne zayıfladı. Zayıflıyor günden güne. Bir gün evladım niye uyumuyorsun diye sordum diyor. Gece olduğu vakitte, gecenin karanlığı sardığı vakitte ortalığı, zulmeti kabire hatırlıyorum. Ve cehennemin zulmetini hatırlıyorum. Sonra Allah'ın önünde, Cenab-ı Hakk'ın önünde hesap vermeyi hatırlıyorum. Gündüz olduğu vakitte cenneti hatırlıyorum, cemali hatırlıyorum. Efendim nasıl uyuyabilirim bunları da hatırlaktan sonra dedi. Ve düştüm bayıldım dedim ki esas köle benmişim, sen hürümüşsün, seni hürriyetten kavuşurum da ağlandım kendisine diyor.